Bir şeyler kekeleyerek, kendim de anlamadığım bir şeyler, heriften kaçıp duvardan yara yuvarlandım. İnsen de cinsen de kımıldama, bırak kalkıp şu lambayı yakayım diye yalvardım. Ama gırtlağından çıkan seslerden sizinlediğime göre herif ne demek istediğimi pek anlamamıştı. Sonunda ''Kim sen şeytan?'' dedi. ''Söyle sen kim? Yoksa vallahi ben seni gebertir.'' Herif bunu söyler söylemez tüten baltasını karanlıkta sallamaya başladı. ''Hancı, Allah aşkına yetiş, beter kofin!'' diye avaz avaz bağırdım. ''Hancı bekçi kofin, Allah'ın melekleri koruyun beni. Yamyam yam, konuş söyle sen kim? Yoksa vallahi ben seni gebertir!'' diye umurdandı yine. Bir taraftan da korkunç baltasını sallayıp dört bir yanıma sıcak tütün külleri saçıyordu. O kadar ki üstüm başım tutuşacak diye korktum. Bereket versin o sırada elinde bir ışıkla hancı odaya girdi. Yataktan fırlayıp yanına koştum. Hancı gene sırıta sırıta korkma korkma artık dedi. Kuyekuyekin senin kılına bile dokunacağı yok. Bırak şu sırıtmaları diye bağırdım. Ne diye söylemezsin bana bu Allah'ın belası zıpkıncının bir yamyam olduğunu. Biliyorsun sandım. Söylemedin mi sana kentte kelle satıyor diye. Ama hadi git yat uyu artık. ''Bana bak, kue kuenk, ben anlar, sen anlar ben. Bu adam yatacak senle beraber. Anladı sen. Kue kuenk, ben anladı hepsi.'' diye homurdandı. Piposunu tüttüre tüttüre yatağın kenarına oturdu. Sonra baltasını bana doğru uzatarak yorganı açtı. ''Sen gir burada.'' dedi. Bunu söylerken de sadece nazik değil, gerçekten iyi yürekli, merhametli bir adam gibi davranmıştı. Bir an durup baktım adama. Derisindeki dövmelere karşın aslında tertemiz, yakışıklı bir yamyamdı. Ne diye büyüttüm bu işi bu kadar dedim kendi kendime. Bu adam da benim gibi bir insanoğlu. Benim ondan korktuğum kadar onun da benden korkmaya hakkı var. Sarhoş bir Hristiyan'la yatmaktansa ayık bir yamyamla yatmak yeğedir. Hancı dedim, söyle şuna baltası mıdır, piposu mudur nedir bir yana bıraksın. Bıraksın şunu tüttürmeyi de gidip yanında yatayım. Yatağımda bir adamın tütün içmesine gelemem. Tehlikeli bir şey. Üstelik canımı sigorta etmiş de değilim. Hancı bunu söyler söylemez Kue Kueing hemen söz dinledi. Gece beni nazikçe yatağa çağırdı ve benden sana kötülük gelmez dercesine yatağın bir kıyısına çekildi. İyi geceler hancı artık gidebilirsin dedim. Ben de yattım ve ömrümde bu kadar rahat uyumadım. Ertesi sabah gün doğarken uyanınca Kuy Kuyeng'in kolunu dostça sevgiyle üstüme uzanmış buldum. Gören olsa bizi neredeyse karı koca sanırdı. Yorgan yamalı bir bohça gibiydi. Renk renk küçücük garip dörtgenler üçgenlerle doluydu. Adamın kolunda da bir girit labirentine andıran sayısız dövmeler vardı. Bu kolun hiçbir yeri tam aynı renkte değildi. Denizde gelişi güzel yanmış, gömleğinin kollarını bir aşağı bir yukarı kıvırmış da ondan herhalde diye düşündüm. Bu kol tıpatıp yamalı yorganın bir parçasına benziyordu. Renkleri öylesine uyuşuyordu ki, uyku yarısı yorganın üstünde duran kolu yorgandan ayırt edemiyordum. Ağırlığını göğsümde duymasam, Kuey Kuing'in bana sarılmış olduğunu hiç fark edemeyecektim. Garip duygular geldi içime. Bunları size anlatmaya çalışayım. Çocukluğumda buna benzer bir şey gelmişti başıma. Gerçekten oldu mu yoksa düşümde mi gördüm? Orasını pek kestiremiyorum. Durum şöyleydi. Bir yaramazlık yapmıştım. Birkaç gün önce ocağı temizleyen bir çocuğa özenip ben de ocağın bacasına tırmanmıştım galiba. Ne yapıp edip beni dövmenin ya da yemek yedirmeden yatırmanın çaresini bulan üvey annem beni bacaklarımdan yakalayıp ocaktan çıkarmış, yatağıma sepetlemişti. Oysa saat daha öğleden sonra ikiydi. Günde yirmi bir Haziran. Yani bizim oralarda yılın en uzun günüydü. Fena halde canım sıkılmıştı. Ama ne yaparsın? Üçüncü kattaki küçük odama gittim. Vakit geçsin diye elimden geldiği kadar ağır ağır soyundum ve acı acı içimi çekerek yatağa girdim. Yatmış kara kara düşünüyordum. Yaşama yeniden kavuşmam için tam on altı saatin geçmesi gerekiyordu. 16 saat yatakta. Daha şimdiden sırtım sızlamaya başlamıştı. Üstelik ortalık da o kadar ışıklıydı ki. Pencerede pırıl pırıl bir güneş, yollarda takır tukuru arabalar, bütün evde de cıvıl cıvıl insan sesleri. Gittikçe fenalaştım. Sonunda kalktım, giyindim. Çoraplarımla usulca çık merdivenleri indim. Üvey annemi aradım. Bulur bulmaz ayaklarına kapandım. Böyle uzun zaman beni yatakta kalmaya zorlamaktansa, yaptığım yaramazlık için lütfedip, terliyle beni bir güzel dövmesini, ne isterse yapmasını rica ettim. Ama o, üvey annelerin en iyisi, en titiziydi. Yeniden odama kapanmak zorunda kaldım. Saatlerce yattım, uyuyamadım. Sonradan başıma gelen en büyük belalarla bile bu denli fena olmamıştım. Sonunda karabasanlarla dolu bir uykuya dalmıştım. Yarı düşler içinde ağır ağır uyanıp gözlerimi açtığımda ışıklı oda karanlığa bürünmüştü. Birden tüm gövdem ürperdi. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyordum. Ama bu dünyadan olmayan bir el beni elimden yakalamıştı sanki. Kolum yorganın üstünde duruyordu. Ne olduğunu bilmediğim, düşünemediğim sessiz varlık elimi tutarak hayalet yatağımın başucuna sokulup oturmuştu sanki. Bana yıllar kadar uzun gelen bir süre orada korkudan donmuş bir halde elimi çekmeyi göze alamadan yatak kaldım. Ama elimi birazcık oynatabilsem bu korkunç büyü bozulacaktı, onu da biliyordum. Sonunda bu duygudan nasıl kurtulduğumun farkında değildim. Ama sabahleyin uyanınca ürpererek her şeyi anımsadım. Ve günlerce, haftalarca, aylarca bu gizi çözmek için boşuna uğraştım durdum. Hatta şimdi bile neydi bu diye sorduğum oluyor kendi kendime. O zamanki korkularımı bir yana bırakırsanız o gerçeküstü el ve benim duygularım uyanıp da Kui Kuing'in vahşi kolunu boynumda gördüğüm zaman duyduğum garip şeylere pek benziyordu. Ama biraz sonra dün gece olup bitenleri tüm gerçekliğiyle birer birer serin kanlı anımsayınca işin yalnız gülünç yanını görmeye başladım. Kui Kuing'in bir güvey kol gibi boynuma dolanan kolunu kaldırmaya uğraştım. Ama derin uykusu içinde öyle sıkı sıkı sarmıştı ki beni sanki yalnız ölüm ayırabilecekti bizi birbirimizden. ''Bari uyandırayım şunu'' dedim. ''Kuy kuink'' yanıt yok. Bir hurultu çıkardı sadece. Boynumda bir hamut varmış gibi öbür yana döneyim derken bir yerim çizildi hafifçe. Yorganı kaldırıp baktım herifin piposu da yanı başında duyuyordu. Balta suratlı bir bebek gibi. ''Olur bela değil'' dedim kendi kendime yüpe gündüz yabancı bir evde bir yamyam baltasıyla bir yatakta. Kuik kuik uyan Allah rızası için uyan be. Kıvrandım durdum. Bir erkek arkadaşla böyle karı koca gibi sarılıp yatmak ne kepazeliktir diye bağırdım. Sonunda ağzından bir homurtu çıkarabildim derken kolunu çekti. Sudan çıkan koca bir köpek gibi silkindi. Yatağın içinde kazık gibi oturup suratıma baktı. Orada ne işim olduğunu pek anlamıyormuş gibi gözlerini ovuşturdu. Ama yavaş yavaş beni anımsamaya başlar gibi oldu. Bu arada ben sessizce uzanmış ona bakıyor, korkularımdan kurtulmanın rahatlığıyla bu garip yaratığı yakından inceliyordum. Sonunda yatak arkadaşı üstüne bir karara varır, duruma katlanır gibi oldu. Yataktan fırladı ve bir takım işaretler, bir takım sesler çıkartarak anlattı ki bana, önce kendi giyinecek, sonra benim rahat giyinmem için odayı bana bırakıp gidecek. Bu durumda Cui Cuing'in önerisi, pek efendice geldi bana. Aslında ne derseniz deyin, bu vahşilerde doğuştan bir incelik var. Doğuştan öylesine terbiyeli oluyorlar ki şaşar insan. Kui Kuying'i böyle övmemin boşuna değil. Çünkü o bana böylesine nezaket ve saygı gösterirken ben bir hayli kaba davranıyordum ona karşı. Yattığım yerden gözümü dört açmış, nasıl yıkanıyor, nasıl giyiniyor diye bakıp duruyordum. O anda merakımdan terbiyemi unutmuştum. Ama şu da var ki Kui Kuyek gibi bir insanın İnsanı her gün göremezsiniz, kendisi de her yaptığı da durup bakılmaya değerdi. Giyinmeye tepesinden başladı. Kunduz derisinden şapkasını, o sivri şapkasını başına geçirdi. Daha pantolonunu giymeden pabuçlarını aramaya koyuldu. Sonra Allah bilir nereden başında şapka, elinde pabuçlarla yatağın altına girdi. Çıkardığı seslerden, ahlardan, oflardan anladım ki pabuçlarını giymeye çalışıyordu orada. Benim bildiğim hiçbir nezaket kuralına göre insan pabuçlarını giymek için saklanmak zorunda değildir. Ama nasıl söyleyeyim, Kuey Kueyng oluş halinde bir varlıktı sanki. Daha ne tırtıl ne de kelebek. Kıt kanaat uygarlığı, barbarlığının da daha garip bir biçimde meydana çıkmasına yarıyordu ancak. Daha okuldan çıkmamıştı öğrenciydi henüz. Birazcık uygarlık görmemiş olsa hiç de pabuç giymek zahmetine katlanamazdı herhalde ama bir vahşi olmasa yatağın altına girip pabuç giymek de dünyada aklına gelmezdi. Sonunda şapkası örselenmiş, gözlerinin üstüne kadar inmiş bir halde yatağın altından çıktı ve pek alışmamış göründüğü pabuçlarını gıcırdatarak odanın içinde topallıya topallıya gezinmeye başladı. Yaş deriden yapılmış buruş buruş pabuçları ısmarlama değildir herhalde. Sabahın ayazında ayakları cendereye giriyor, canı yanıyor da anlaşılan. Baktım pencerede perde yok. Sokakta daracık olduğu için karşı evden odamız olduğu gibi görünüyor. Üstünde şapkası ve pabuçlarından başka hiçbir şeyi olmayan Kuykuyek ekse, bir hayli yakışıksız bir kılıkta odada dolaşıp duruyor. Biraz çabuk olsun hele pantolonunu bir an önce giysin diye dilimin döndüğünce rica ettim dediğimi yaptı sonra da yakınmaya başladı. İnsan dediğin yüzünü yıkar sabahın o saatinde. Kuy, kuy sadece göğsünü, kollarını ve ellerini yıkayınca şaşırdım kaldım. Derken yeleğini giydi. Odanın ortasındaki masadan taş gibi bir sabun parçası aldı. Sabunu suya batırıp yüzünde köpürtmeye başladı. Acaba usturası nerede diye düşünürken bir de ne göreyim. Yatağın baş ucundaki zıpkını aldı, uzun tahta sapını ve baş tarafındaki kılıfı çıkardı, zıpkının keskin yerini ayakkabısının üstünde biledi, duvardaki ayna parçasına giderek suratını da ha kazımaya, daha doğrusu zıpkınlamaya başladı. ''İlahi kuyu kuyu ekledim içimden, bu seninki kör baltayla adam kesmek.'' ama sonraları bir zıpkın başının nedenli ince çelikten yapıldığını ve uzun düz kenarlarının nedenli keskin tutulduğunu öğrenince bu işe pek o kadar şaşırmadım. Giyinip kuşanmasının geri kalan kısmı pek uzun sürmedi. Kocaman gemici ceketini geçirdi, zıpkını da bir mareşal asası gibi elinde olanca cakasıyla odadan çıktı gitti. Biraz sonra ben de arkasından çıktım, İçki içilen odaya indim. Sırıtıp duran hancıya keyifle yaklaştım. Yatak arkadaşı konusunda benimle bir hayli alay ettiği halde ona hiç kin beslemiyordum. Gülmek çok iyi şeydir ne yazık ki pek sık da gülmez insanlar. Onun için bir adam size güzel bir şaka yapmak fırsatını buldu mu aldırmayın bırakın dilediği gibi şaka etsin. Bir adam başkasını bol bol güldürebiliyorsa bilin ki sandığınızdan çok daha fazla bir şeyler olabilir o adamda. O da dün gece gelen yolcularla doluydu. Hepsini doğru dürüst görememiştim henüz. Çoğu balinacıydı. İkinci kaptanlar, üçüncü kaptanlar, dördüncü kaptanlar, gemi marangozları, gemi varilcileri, gemi demircileri, zıpkıncılar, gemi bekçileri. Kalın gemici ceketlerini sabahlık gibi giymiş, yanık yüzlü, kasları güçlü, saçı sakalı birbirine karışmış, yontulmamış bir sürü adam. Bunlardan her birinin karada ne kadar zaman kaldığını anlamak pek zor değildi. Şu gürbüz delikanlının yanağı güneşte kızarmış bir armut renginde. Kokusu da öyle mis gibidir herhalde. Hindistan'dan döneli üç günden fazla olamaz. Onun yanındakinin rengi biraz daha açık. Sarı bir Hint ağacına benziyor. Bir başkasının tropiklerde yandığı belli. Yine de rengi açılmış biraz. Haftalardır karada olsa gerek. Ama Kuikuing'in rengi kimde bulunabilir? Ant dağlarının batı yamaçları gibi renk renk üstünde soğuk ve sıcak bütün iklimleri görebilirsiniz orada.